Herkese günaydın sevgili Açık hava dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programından daha sizlere merhaba diyorum. Her haftadan şöyle bir anımsatıyorum. Bu hafta da yapacağım. Pandemi yayınlarımız devam ediyor. Uzaktan bağlantılarımız. E, Hatırlarım bundan 3-4 hafta önce Antalya Kaş'tan bağlanmıştım. E, yine başka şehirlerden bağlanmıştım. Bir yandan böyle dezavantajımızı da avantaja çeviriyoruz. Şu anda neredeyim? Şu anda Ordu'nun Rüzgentepe ilçesinin çok e, üst rakımlarında bir köydeyim. Bin yüz rakımında e, Ağızlar Köyü diye bir köydeyim. Burası annemin babamın köyü. E, hem bir proje için geldim buraya hem de e, fındığımız var. Fındığımızı toplayacağız. E, hazır dedim buraya kadar gelmişken hem canlı yayınımı yapmaktan imtina etmeyin. Şartlar zor. Belki ses kalitem çok iyi değil çünkü internet yok telefon şartlarında bağlanıyorum. Teknik bir aksaklık olursa şimdiden özür diliyorum. Hazır buraya kadar gelmişken bir felaketin yanı başındayken o felaketi konuşmadan çünkü işimiz, programımız ekonomi, ekoloji. Ekolojide neler oluyor, neler dönüyor, çevrede neler oluyor bunları konuşmak istedim. Tabii yine bir konuğumuz olacak işin ehli, işin uzmanıyla Giresun'dan bahsediyorum sizlerin de tahmin edeceği gibi Giresun'daki Sel felaketini konuşacağız. Buna artık sel felaketi denir mi? Denmez mi? Ee, artık bu bu tür felaketleri sonuçta tabii ki bir felaket. Can kayıpları oldu. Mal kayıpları oldu. Ama buna yani biraz toplum olarak da bu tarz olayları kanıksadık gibime geliyor. Artık e, hani bir zamanlar maden kazalarını nasıl kanıksadıysak yapmamamız gereken yanlış bir hareket. E, bu işin doğasında, fıtratında var gibi bir ee, saçma sapan bir argüman üretip bu işleri kanıksamaya başladık. Ee, bence böyle yapmamak gerekiyor. İnatla ısrarla bunun aslında önlenebilir bir felaket olduğunu insanlara hatırlatmak gerekir. Ee, Afetlere karşı önlemlerimizi nasıl almalıyız? Ne gibi hatalar yaptık? İklimler değişiyor artık. Hemen bu konuya da ben bir cümle edeceğim. Bu arada hattımızda galiba e, bu felaketi e, işin uzmanı Prof. Doktor Doktor Miktat Kadıoğlu'yla e, konuşacağım. Hocam hatta mısınız? Merhaba diyeyim öncelikle size. Hoş geldiniz. <gülüyor> Merhaba buradayım. E, Sizinle de kusura bakmayın. Felaketten felakete konuşuyoruz ama dostumuz baki hocam. <gülüyor> Arası <gülüyor> böyle e, şey yapıyoruz. Yine bir felaket olmuştu. En son e, bu kadıya <gülüyor> <gülüyor> bağ bağlandığınızda e, bu tarz afetlerde felaketlerde e, iş hızman olarak size bağlıyoruz da eksik olmayın öncelikle onu söyleyeyim e, şunu çok bekletin şimdi söyleyecektim bir yorumda mı bu iklimle alakalı ama sonunda söyleyeceğim çünkü gel, yıllar önce geldim köyde işte fındıkta buradaki mevsimlerde inanılmaz <gülüyor> değişiklikler var köylüden bizzat duymak uzmanlardan duymaktan daha farklı çünkü onlar yaşayarak görüyorlar işte yıllar önce bu fındık hasatındaki değişiklikler iklimin nasıl etkilediğini e, onlar 20 30 yıl önce işte akrabalarım anlatıyorlar şimdi nasıldı o zaman nasıl artık her şey kötüye gidiyor her şey kötü gidiyor belli ki daha da kötüye gidecek iklimler böyle olduğu sürece afetlere önlem almadığımız sürece hemen geçiyorum hocam dire şimdi e, ben biliyorum tabii meseleyi yani siz de yıllardır artık dilinizde tüy bitmiştir anlat anlat anlat ee, neler olduğunu tabii hala en son sabah baktığımda yedi can kaybı hala arama faaliyetleri devam ediyordu bilmiyorum bilgim güncel değilse onu da yardımcı olursanız sevinirim hocam ee, bu felaketler bizim fıtratımızda mıdır bu tarz afetler kaderimizde mi var buradan başlayalım hocam isterseniz sözü ben şimdilik size bırakayım Serkan Bey ben <gülüyor> ben mühendisim ya, bu sosyolojik Psikolojik böyle yorumlar yapamıyorum. Ben şeye bakıyorum, yalın gerçeklere. Yani doğa, burada bir şey var, aşırı yağmur olmuş. Bu yağmuru taşıması gereken bir dere var. Bir katta iki dere var, üç dere yan kollarla. Buradan bu aşırı yağmurun bir de tabii geciktirilmesi olayları var. Küçük küçük bentler. Yanlış planlamış, projelendirilmiş menfezler var. burada birikmiş, burada geciktirilmiş bu sular, bunlar kabarmış kabarmış ve normalinden çok daha büyük bir su kütlesi bu dere yataklarından geçmesi gerekip denize ulaşması gerekiyor. Derken bu der, derenin suyu akacağı yerde insanla karşılaşıyor. Burada binalar yapılmış yanlış köprüler var vesaire bu binaların alt katları da şey var botrum katları var dükkanlar sıfır giriş derken burada e, insanla karşılaştığı zaman bu olay bir afete dönüşüyor yani ortada çok fiziksel e, böyle bir gerçek var bu zaten e, her yerde karşılaşıyoruz buna Karadeniz'de İstanbul'da dere yataklarına hava günlük güneşlik yağmur olmadığı bir zamandaki suya bakaraktan o dere yatağında Havza'da 500 yıllık, 500 yıl içinde yağabilecek en şiddetli yağış dikkate alınmadan yapılan bir yerleşim var. Bu yerleşim e, bir yağmur, şiddetli yağmur sularıyla karşı karşıya burada insanlar ve bu insanlar bu suya karşı herhangi bir savunması yok, hazırlıksız yok. Bu Daha doğrusu böyle bir su geleceğini planlamamışlar. Bir dere var orada, o dereyi iki tane duvar alt, arasına almışlar, oradan <gülüyor> suyun geçip gideceğini kabul ettiler. Bunun yani bundan ıslağı, haberi ıslağı yok. 70 oluyorlar dereyi. Değil mi? Ya buna buna falan deniyor. Yani bu tabi bu terimler laflardı tabi bir acayip <gülüyor> Kim uyduruyorsa bu lafları. Derenin ıslığı 2 dolarla dere ıslığı diye bir şey yok yani. Yani böyle bir tuhaf bir durum var yani bu hep böyle Tekrarlanıyor. Sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Üç gün, beş gün konuşuyoruz. Tekrar tek başa dönüyoruz. Yani memleketin hali böyle yani. Bu afetlerle. Sonra da sen de beni bu tür durumlarda arayıp felaket delalına çeviriyorsun yani. Olduk evet, felaket evet. delalına. Yani... Felaketlerde konuşuyoruz. <gülüyor> konuşuyoruz da ne oluyor? Ama yani sizin de, de. bir ünvanınız da yani e, meteoroloji mühendisliğinizsiniz ama bir afet uzmanısınız. Ya yani yani, metodata bir şey buluyorduk. <gülüyor> <gülüyor> şey, şey. <gülüyor> yapacak bir şey yok. Yanlış meslek seçmişiz. Böyle Peki pembe haberler veren, güzel şeyler söyleyen bir şey bulmak lazımdı. Yani alan e... adı gidiyoruz tabi Yani şey dediniz ya ben buna sıkılıyormuşum <gülüyor> işte. Yani Bursa'yla da bunu yani elimden gelince haber yapson bunu duyurmaya, duyurmamız lazım. Duyuracağız, söyleyeceğiz, anlatacağız, anlatacağız. Belki bıkmadırsammadan. Şunu söylediniz ya. Her sene oluyor bu. Yani her sene 3-5 kişi ölüyor. Ee, evler yıkılıyor. Arabalar, yüzden arabalar görüyoruz. Yani hı hı. kader mi diyeceğiz buna? Yani biz razı mı olacağız? Ne yapacağız? Siz sizde de mesela sizin ses tonunuzda da ben şeyi hissediyorum hocam. Böyle bir kanıksama hali. E, işi, <gülüyor> bu memleket böyle falan. Yani, yani. Öyle mi? Böyle mi olacak? Ne olacak? Ne yani Ne yapabiliriz ki? Ne yapayım? Parti mi kurayım böyle? Seçime girip Artık her şey bilimsel esaslara göre yapılacaktır. İki, iki tane oy için insanların e, dere yatağına yerleşmesine göz yumulmayacaktır. Böyle bir programla çıksam acaba oy alır mıyım dersin? Kimse de oy vermez vallahi. Ee, yok, <gülüyor> <sağ, sağ gülüyor> hatırlatılmayın kesinlikle ama yani... E, ya, Olmaz yani. Sağ olun, konuşuyorsunuz zaten. Size düşen de bu aslında. Size söylerken yani, e, şahsızlık söylemiyorum tabii ki. Ya, yok, anlıyorum yani biz hep genelde öyle Türkiye olarak hep konuşuyoruz. Ama ders almıyoruz. Değişen bir şey yok. Ezberlerimizi tek bozamıyoruz. Yani şimdi buralar temizleniyor, yaralar sarıyor. Millete işte belli bir şey yap yardımlar yapılacak. Sonra bir dahaki sene kadar unutacağız bunu. Belki o iki, o iki köprü var orada. Çok alçak altına direk koymuşlar. Böyle köprü, Türkiye'de köprü yönetmeli yok biliyor musun? Yani kafasına göre herkes köprü yapabiliyor. Adına köprü diyor da herhangi bir kuralı şeyi yok. Yani bir bilimsel esas temeli olmadan. Uyduruk, kaydırık. Onlar esas onlar ayrıca olayı büyütüyorlar tabii. E şimdi bunlar belki birazcık makyajlarını süslenir, püslenir unutulur. Şimdi Karadeniz'in sen de oralardasın, ben de Karadenizliyim. Şimdi bir devlette de yolların hepsini dere yatağında yapıyor. Derenin boyunca yapıyor. Kolayına geliyor. Dere yatağında yaptığı zaman da millette o yol boyunca yerleşiyor. Eskiden evler dere yatağında değildi Karadeniz'de. Dağın başında, tepelerde bir yerde Oraya malzemeyi taşımak sırtla, böyle tek tek tuğla, çimento torbalarını böyle millet sırtına tek tek taşırdı. O kadar zahmetli bir şeydi ki. O yüzden her gün bir yere bir ev yapılamazdı. Şimdi yol geldikçe ve bu yolda dere yatağında, dere boyunca geldikçe millet kolayını seçiyor. işte Dere boyunca yerleşmeye başladı. Ondan sonra tabii burası deredir, taşar veşar öyle bir şey şey de yok. Tağın tepesine nasıl ev yapıyorsa aynı şekilde oraya da onu yapıyor. Yani geleneksel Türk evlerinde dere yatağında yapılan evler farklı yapılıyordu. Yani bunun örnekleri her yerde var. Samsun Çarşamba'da var. İstanbul Kas. İstanbul'da Ilambur Derede İstanbul Kasrı var. Gidip görmek isteyenler bakar. Ama şey oldu. Ezbere döndü her şey. Tek tip. Eline malayı alan herkes usta oldu. Ee, önüne gelen herkes müteahhit oldu. Yani şey yok bilimsel esaslar yok. Arazi yer seçimi problemi var. Aynı şey deprem bölgesinde de aynı şeyi yaşıyoruz. Heylanda da selde de yani arazi yer seçimi araziye yani yere uygun bina yapma diye bir gelenek görenek bir e, şartname şey yok. Mesela bu dere yataklarında e, sorulduğu zaman devlet su işleri su basman seviyesini söylüyor. En az bir buçuk metre verir böyle yerlerde. Ama kim duyuyor bunu uygulayan yok. Yani böyle bir acayip şey daha var yani her gün kanun çıksa ne olur mevcut kanunlar da uygulanmıyor yani şöyle herhangi bir şey uygulanmadıktan sonra e, o yüzden böyle konuşup duruyoruz yani ben olan e, yani. ben alıyorum. Geri dönüşü yani geri geri dönüşü de e, pek mümkün olmayan zararlar şimdiden verdik herhalde çünkü dere yatağında evet. yani arabaların ya. e, geçtiği o sokağa bakıyorsun. Her iki tarafında da yani onlarca ev, onlarca dükkan, esnaflar, günlerce insan demek. Yani onları hadi bakalım bu dere yatağını boşaltıyoruz demek her babayızın harcı değil. Bir kere ekonomik olarak da e, milyarlarca TL falan demek herhalde. Yani çok zor bir dönüşü mümkün değil mi mesela? Siz baktığınız zaman böyle mi görüyorsunuz? Yani, Yoksa her şeyin dediğin, şartı vardır. Dediğin doğru yani onu buraya yapmayın, ev bu evleri yıkın demek çözüm değil. Belki burada yapılacak olan şey e, alt katları iptal etmek, oturum katlarını, alt katları. Orada insan yaşamı vesaire olmamasını sağlamak. Yani millet sıfır giriş tüken istiyor tabii böyle. Bir ki birkaç merdiven çıkması gerekiyor. Belki o zorlanabilir ama dediğin doğru yani devlet yolu derenin kıyına yaptığı sürece millet de yol kıyında, derenin kıyında yerleşir arkadaş bu. Yani devletin biraz şey yapması, farklı davranması gerekiyor. Karadeniz Otoyolu'nu da öyle tuttular denizi kıyına yaptılar. Yani illa suyun kıyında olacak bu yollar. Ee, böyle bir işin kolayına kaçtığınız zaman bunun belki o anda 1 lira kazanıyorsunuz ama zamanla 100 lira kaybediyorsunuz. Tabii kaybeten canların şeyi yok. Madde hesabı, değeri Maddi yani rakamı yok yani. Onlar geri hiç Peki de gelmez. Anladım Tek şimdi evet. e, bir afet boyutunu konuştuk ama çok önemli bir mesele de var tabii ki. Yani sizin de iki şapkanız var. Bir e, havalar, e, meteorolojik olaylar, evet. e, bir de afet kimliğiniz var. Afet evet. boyutunu konuştuk olayın. Yani e, bir hava durumları yani iklim, iklim değişikliğini konuşmak istiyorum. Geçenlerde de bir tweet atmıştınız bu Giresun felaketinden dolayı. E, şey tabii ön planda bu yani afetler yani bu, bu kader değil aslında göz göre göre geliyor bir tweet attınız ondan sonra da işte iklim, iklim bunlar hikaye dediniz ee, böyle bir tweetiniz var Şimdi iklim <gülüyor> konuşmak istiyoruz ist <gülüyor> ist yani bu iklim meselesini siz yani ikinci planda tuttuğunuz için e, afet daha önemli olduğunuz için mi böyle söylüyorsunuz yoksa iklim önemli değil mi gerçekten e, iklim değişikliği olur gelir geçer elinin elini vardır tam buradaki görüşünüzü bir e, söylerseniz hocam ondan benim sonra başka gelişmeler soracağım. İklim meselesi yani dünyanın meselesi tartışılıyor, herkes konuşuyor. Bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor, devletler adı atıyor, atmıyor vesaire. Yani bugün en çok konuştuğu şey ama siz biraz olayı bu, biraz farklı bir yönden mi görüyorsunuz? Nedir bakışınız? Şey hocam. Ya Türkiye'de iklim değişikliğini şey yapan benim, ilk kullanan, ilk yayan, e, kitap yazan, bu konuda açıkçası da 10 yıldan fazla program yapan kişi benim ama iş şeyden saptırıldı yani özünden. İklim değişikliği bir günah keçisi haline geldi. Yani iklim değişikliğini, aa iklim değişiyor. Bu afetler, tehlikeler daha artacak. Bir şey yapalım diye kullanmıyorlar. İklim değişikliğini adam dere yatağına bina yapıyor. Herhangi bir at yapı yok, memle yok. Bütün günahlarını örtmek için ne yapalım? İklim değişti, böyle oldu diyor. Bu şimdi günah keçisi haline gelmesine ben itiraz ediyorum. Yani iklim değişik hı hı. mesela şimdi bakın ee, bu, bu dere yatağına 500 yıllık yağışa göre köprü yapılsa, ev yapılsa, bina yapılsa iklim değişikliğinden bu kadar etkilenmeyiz. Yani iklim değişikliği var ama iklim değişikliğine uyum da var. Biz iklim değişikliğine uyum sağlamıyoruz. İklim değişikliğini azaltacak herhangi bir şey yapmıyoruz. Sanki böyle çok büyük iklim değişikliği duyarlılığımız var. Çok böyle hassas, böyle acayip bir durum. Hemencecik iklim değişikliği edebiyatı yapıyoruz. Yani mesela eskiden de öyleydi. Başımız ağrıdı havadan. Uçak katmaz havadan, moralin dozluk havadan hava bir günah geçseydi. Şimdilik iklim oldu, iklim değişikliği günah geçse. Bütün günahlarımızı, ayıplarımızı örtmek için iklim değişikliğini kullanıyoruz. Yani iklim değişikliğini bu şekilde kullanmak doğru değil. Yani evet iklim değişiyor ama biz değişmiyoruz. Problem bu bizde. Yani iklim değişikliği burada yağışların şeyini atıyor şiddetini okey ama bu yağışlara maruz kalan biziz yani. Işte, Düşünün mesela bu dere yatağında hiçbir bina olmasa yağışlar işte iklim değişikliği artıyor, daha sık yağıyor. Ne olacak hiç hiçbir insan olmasa bu ya, dere çağlayarak, gürleyerek çoşan dere akıp denize gidecekti. Ama burada e, iklim değişikliği diye bir yandan ağlayıp timsahın gözyaşları bir yandan da gidip derenin içine e, bina yapıyorsun. Yani bu acayip bir şey yani. Bu, bu biraz şey işin ee, şeyinden kaçık çıkıyor yani ne dere yatağından çıkar gibi konuş saptırılıyor yani bu e, yerel yöneticilerin politikacıların bir şeyi oldu bu iklim değişikliği bir kaçış çıkış yolu oldu buna günah kesisi olarak kullanıyorlar aslında demeleri lazım ki evet iklim de değişiyor bu yağışları daha fazla göreceğiz daha şiddetli yağışlara karşı karşıya kalacağız bu dere gibi binaları bir an önce ee, şey yapalım, kaldıralım, işte tedbir alalım. Böyle deseler anlayacağım ama iklim değişikliğini bir numaraya koyup iklim değişti böyle oldu deyip insanları kandırma yolunu seçiyorlar. Buna işte biz yeşil badanacılık da diyoruz. Greenwashing yani insanların e, iklimle doğal olan duyarlılığını kullanmak istismar ediyorlar yani Hı -hı. burada iklim değişikliğini. Hı -hı. Ee, yani öyle gençsiz yani siz öyle tweet atınca ya, ya yorumlarda da biraz daha. Hani böyle gibi. <gülüyor> ya, tweet Alıyor dedi o. kaç kelime gibi. Böyle ya, dedi. Size, size geliyor, ya tweet geliyor de mu şöyle hocam, böyle. ya kimse bir şey dediği yok Serkan Bey şöyle yani tweet şöyle yani dere yatağına binayı yap ben oraya dere iki duvarı dereye iki duvar arasına şey yap sıkıştır suyunu hızlandırıyorsun tabi bu arada Acayip abusuluk bir köprü yap. Deriyi, koca deriyi iki tane küçük menfeza sıkıştır. Sonra iklim değişti, böyle oldu de. Ben buna kızıyorum yani. Hadi oradan diyor. Anladım kardeşim. yoksa iklim yani ya kere... değişikliğinin <gülüyor> etkisi yok bunda falan gibi bir net bir yok. İklim değil. değişikliği, Serkan Bey iklim değişikliği olmayan bir şey oluşturmuyor. Yani seller oluyor şimdi iklim değişti seller oluyor diye bir şey yok. İklim değişikliği bunların istediğinin sayısını süresini, olduğu yerlerin sayısını artırıyor. Problemi büyütüyor, yani, zorlaştırıyor. Mesela benim dedelerim 1929 yılında sürmeyeden göç ettim Açgay'a sellerden dolayı. Bu Dereli'de var ya Dereli'de benzer sel 1959 yılında oldu. Ama o zaman iklim değişikliği yoktu, konuşulmuyordu. İklim değişikliği vardı aslında da konuşulmuyordu, öyle bir konu yoktu. Çay yoktu, o kadar fındık yoktu, o kadar yerleşim yoktu. Yani bu seller doğanın bir parçası yani. Bunlar hep var. Ama iklim değişikliğiyle beraber bunlar daha da problem haline geliyor. Gelmeye devam edecek. <gülüyor> şimdi iklim de işte böyle oldu deyip de ne yaptık? Yani ne oldu? Elimizden ne geçti? Biraz burada politiklik yani şeyler de var. Yani bu sivil kanat da var. Şimdi, şimdi sivil kanatta da çok fazla iklim değişikliği e uygulayıp politikacıları hayata geçirmeye başlıyor. Sizin kızdığınız burada iklim değişikliğini söyleyen ya, bu e, sivil toplum örgütleri böyle duyarlı olan insanlar mı yoksa direkt politikacılar mı? Bunun iklim değişikliğini söyleyip de topu taca atan politikacılar mı? Ben politikacıları topu tacaanlara söylüyorum yani bir de yani tamam. işi biz hocam biz işi olduğu gibi bilimsel görmemiz lazım. Yani çarpık yerleşmenin e, oradaki rolünü görmemiz lazım. Yani o yapılan Sanat yapılarının yanlış projelendirilmiş olmasını görmemiz lazım. Yani olayın bir tane nedeni yok. Bir sürü nedeni var. İklim değişikliği bunlardan bir tanesi. Ama hepsini yok sayıp da sadece iklim değişikliği yap dediğin zaman e, olay bilimsellikten çıkıyor. Yani ben olaya nasıl çıplak ben röntgen çekiyorum arkadaşım. Röntgen çekiyorum. Burada diyorum bu problem var, bu problem var. E artık bir de iklim de değişiyor. Bünye yaşlandı doğanın yükü arttı. Bunlar tabii hepsi birbirini besliyorlar bunlar. Ama bütün bunlardan bir tanesini cımızlayıp alıp diğerlerini yok saymak işi çözmez yani. Çözümsüzlüğe getiriyor bizi bu. Zaten sizin bizim bu STK'ların bizim iklim değişikliği olan duyarlılığımızı da politikacılar kullanmaya başlıyor. Onlar da aynı başlıyorlar. İklim değişti böyle oldu. Benim ne suçum var? Yani bu şey bir çıkma sokağa giriyoruz böyle. Tamam iklim Anladım. değişti ama tek o değil yani. Bunlar hepsi birbirini birbirini tamamlayan besleyen. Zaten tek bir neden olsa afet olmaz. Genellikle bu tür afetlerde birçok şey bir araya gelir. Birçok e, neden. Yoksa denle bu kadar büyük bir afet olmaz. Mesela oraya o gün yağan yağmur bu kadar su yapması mümkün değil yani. Bu kadar o yağmurun e, alın, çarpın şeyle ha, e, havzanın e, alanıyla bu kadar su olmaz. Orada daha önceden birikmiş baktınız su mı? var, depolunmuş, göndermiş, yani elanlar. Işte, bir metre başına düşen su miktarına falan baktınız mı hocam? Geçmiş yıllarda benzerleri var mı? Tabii tabii bizim arkadaşlar hep, tabii, tabii, hep bizim arkadaşlar onu hesapladılar, ettiler, baktılar. Yani o o kadar bir hocam, hacim, o kadar da su mümkün değil. Yani taplaşıyor yani daha önceden orada. Birikmiş, göllenmiş, heyelanlarla oluşmuş küçük küçük göller var. Yağmurda hepsi bunlar belli bir süre doldu, taştı. Kimsenin haberi yok, ilgisi yok. Hatta vatandaşın biri dilekçe vermiş burada bu su patlayacak falan diye. bunlar hepsi bir bir toplamı yani bunların. Bunların hepsinin toplamı. Buna iklim değişiklikle de katkıda bulunuyor. Oraya ruhsat verenler de, binayı e, sıfır giriş yapanlar da. Ne bileyim yani herkes... Bu problemin gerçeğini görmemiz lazım yani gerçekle yüzlerle karşılaşmamız Anladım. lazım. Peki. Burada bir sürü neden var yani tek bir neden için çözüm değil yani bu olaya bir bütün bilimsel bakmamız gerekiyor yani bu biraz şey. Anladım. Efendim. Peki şimdi, e, işi, şimdi topu taça atmak. Sormak, sormak istiyorum şöyle bir soru sormak istiyorum hocam zaten bunu da bitirmemiz gerekecek demeden e, politikacıyı politikaya atulmayın dedim size tabii ki yani ben, ben o değil ama. Ve birçok politikacı olduğumuz elinizde yetki var. Ee, ne diyeyim, çevre ve vesaire yani vs. Ee, bu Karadiz'de yaşanan e, bu tarz e, olaylara müdahale etmek istiyorsunuz. Önce nereden başlarsınız? Önce ne yaparsınız? Elinizde yetki var. Ee, neleri düzelterek işe başlarsınız hocam? Vallahi <gülüyor> o konu çok karanlık. şey Geniş yani olay çok büyük. Şimdi Karadeniz'de e, arazi şartları belli. E, burada geleneksel olarak millet buna nasıl çözüm geliştirmiş bunlar da belli. Şu andaki sorun insanlar dere yatağında sıfır giriş bina yapıyor olması ya da yamaçlarda 5-10 kat bina yapıyor ağır. Bu heyelan neden oluyor. Öbürü selene neden oluyor. O yüzden Karadeniz'de geleneksel tip evlerine geçelim. Böyle birinci kat, botru kat yaptıkmamız. Zaten vatandaşa önce dere yataklarını heyelan alanlarını, haritaların belirlerim. Kar vatandaşa da bunu veririm. Yani bu bu bilgi vatandaşta olması lazım. Yani yer seçimi çok önemli. Ondan sonra belli şartlar getiririz. Yani burada e, hangi noktaya ev yapacaksan bunun su basman seviyesinin ne olacağını söylersin vatandaşa. Yani Türkiye'de su basman diye bir kavram var inşaatçılıkta. Buna göre botrum kat yapılıyor. Temelin yüksekliği yapılıyor. Bu su basman kavramı, su ilgisi yok. Ben bakanlık bakan falan olsam, yetki masa olsa ilk defa, ilk iş olarak bu su basman seviyesini su basması ile ilişkilendiririm yani nerede vatandaş bir noktada ev yapacaksa belediyeden mi artık kimden bunu öğrenmesi gerekiyor buranın su basman seviyesi budur. Bunun altında bina şey giriş yapılamaz, kapı pencere yapılamaz, botrum kat olmaz şeklinde bir kere en basit şey bu yani bir su, şu su su basman seviyesinin kavramının içini doldursa önemli bir problem. Ondan sonra vatandaşın nerede ev yapılır yapılmaz yani vatandaş kendi seçiyor nerede ev yapacağını ama bu hı hı. köylerde orada burada bina yapılacak ev yapılacak yerlerin arazinin böyle e, şey, devlet tarafından belirlenmiş olması hatta altyapısının oraların altyapıların yapılması lazım. Şimdi isteyen istediği yere yol yapabiliyor kafasına göre yol yaptıktan sonra da oraya çok kolay kamyonu kumu getirip binayı da yapıyor. Zaten bir de bu tabii bu Hayat Ulaşıma Bakanlığı'na kalıyor. Yolları dere yatağından yapmam. işin kolayına kaçmam yani. Bu dere yatağını takip eden yollar. O, Karadeniz otoyolu da bu şekilde. Ee, bir de vatandaşı eğitirim yani. Bu vatandaşlar sel geliyor dikkat ol, dikkatli ol demeyinin bir anlamı yok. Çünkü vatandaş nasıl dikkatli olacağını bilmiyor. Böyle bir şey yok. Yani dikkat, ya, nasıl efendim, dikkat edeyim? Yani hiçbir eğitimde hiçbir yok. Neler yaparsınız hocam? Hocam ne benim bakan sorarsınız? olmam yetmedi. Bak görüyorsun, milletin Bakanlığının da işin içine girmesi gerekiyor. Yani benim Cumhurbaşkanı olmam lazım. Yani Kurtarmadı öyle, bakan. Bir bakanlık kurtar. Konusuna falan neler neler yapmak istersiniz hocam? Kömürli santrallerden vazgeçin, şu mitlerden vazgeçin gibi bir şeyleriniz de olur mu? Önerileriniz <gülüyor> olur mu? Neler söylersiniz? Ya bu hesler zaten bu Karadeniz'deki hesler tabi bunu e, konuşuyoruz ama kimse bir fotoğrafını çekip de komüyor. İşte şuradaki HES dere yatağını böyle doldurdu, şuradaki HES suyun yolunu böyle değiştirdi diye bize bir şey önümüze koymuyor tabii de bir şey diyemiyorum. Buradan gördüğüm kadar televizyonda hep şehrin merkezini gösteriyorlar. Bu yapılan HES'ler Karadeniz'de bir altına hücum gibi, Vahşi Batı'daki altına hücum gibi anlamsız yani ürettiği değer, ürettiği katma değeri çok anlamsız bir şey yani. Attığımız taş ürküttüğü kurbağa demeyen bir şey. Bu biraz şey oldu işte böyle bir furya, altına ucum gibi. Herkes adamını bulan bir yere bir şeyler yaptı, dereleri falan kuruttular. Çoğunun boruları aşağı doğru iniyor dağdan ama ne kapatılmış ne bir şey, ne hayvan geçebiliyor, ne su geçebiliyor oralardan. Ve bunların birçoğunun da malzemesini dere yatağına yığdılar. Dere yatağı sahipsiz zaten. E, dere yatağı yığınca dere öbür tarafa, öbür kenara, bir kenara yığınca malzemeyi, su öbür kenarı e, aşındırıyor. Oradan heyelanlar vesaire derken dere yatlarını altında doldurur. Yani bunlar hocam hepsi birbirine sıkıntı. Yani bu en az 20 mikro mekawattan ne bileyim yani belli bir değerin altında bir şey yapmamak gerekiyor. Yani burada da e, belki bir tane iki tane olabilir. Onu da usulüne göre yaparlarsa ama burada artık usul musul kalmamış. Yani tamamen e, ölçü kaçırılmış durumda. E, zaten Türkiye'de biliyorsun bu Enerji hat verimliliğini mesela enerji verimliliğini Avrupa'da en kötü ülkeyiz. Yani azıcık enerji verimliliğini geliştirsek, enerji tasarrufu, enerji veri hatlarındaki kayıpları azaltsak bu HES'lerden en az 10 kat daha fazla enerji olur. Yani şimdi doğal gaz bulduk hadi bakalım artık HES'e ihtiyaç yok deyip bu işi sonlandırsak. Ya yani bu HES Kömürde olayı hocam mısın, tamamen hocam? şey. Hocam kümünü de kapatır mısınız? Bizim Karadeniz'de kömürü santrali yok diye. <gülüyor> yok Türkiye genelde. Bu kömürler zaten o da dışarı, dışarı bağlı. Ya hocam hani Karadeniz'de olsa kapatacağım da bilmiyorum var mı? Ya hocam e, kömür yani bunun sos sosyal bak, bak, sosyal bak, bak, maliyeti bak, fazla. Üstü, üstü Nerede ben? var? Doğduğum büyüdüğüm yer de Ereğli. Karadeniz Ereğli enerji üssü yapıldı. Yani 9 tane kömür termik santrali Yani ya bunu sormamın sebebi bir şey yani iklim değişikliği önlemek için mi yapaktı? tane bir tane Dünya yetmemiş yani. kömür. Ya kömür e işte, Türk kömür konuşuluyor. İşte Türkiye işte ben ona kızıyorum yani iklim değişti böyle oldu vah vah diyor adam Büce kömür santrali yapıyor. Ya bu timsah gözyaşları yani ben böyle iklim değişikliği savunuculuğu istemiyorum yani. Teşekkür hocam. Ben böyle politikacının iklim değişik iklim değişik böyle politikacının böyle iklim değişikliği duyarlılığı benim ne işime? Yani adam iklim değişikliği oldu deyince ben ona sevinemiyorum yani. Adam iklim değişikliğini kullanıyor ya resmen. Yani iklim değişikliği diyor ağlıyor, bir taraftan gidiyor. Do bir tane de değil yani dokuz tane aynı yere e yani hiç hesap kitap yok. Bunun neden olacağı hava kirliliği, bunun neden olacağı sağlık problemleri, bunun sosyal maliyeti çok büyük. Yani nereden kar ettiğini sanıyorsa bilmiyorum, bilmiyorum hesap kitapları bunları. Hocam böyle hocam hesapsızlık yapıyoruz. Sonuna da geldik. Ağzınıza sağlık bir kez daha biz de kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız için Profesör Doktor Mützat Kadıoğlu hocam ee, boş ucu kaynağımsınız. Kişir olarak ben öyle söyleyeyim. Eee, e, kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız için bizimle e, politikacı var özellikle. Verdiğiniz mesajlardan dolayı. E, i̇nşallah birlerine gidiyordur. Birileri duyuyordur. Biz bu programları yapacağız. Ne olur ısrarla size söyleyin yapılan yanlışlıkları. Çok teşekkür ederim. E, Yayınınızda katıldığınız için hocam. Hoşça kalın ee, Bir de ekonomi ekoloji programının daha sonuna geldik sevgili açıklar dinleyicileri. Haftaya kim bilir nerede olacağım ben de bilmiyorum hangi konuyu konuşacağız. İnşallah yine böyle felaketleri konuşmayız. İnşallah güzel şeyler konuşuruz. Ee, herkese iyi günler, ee, güzel günler dilerim. hoşça kalın Ekonomi Ekoloji